Yüz eser. Anadolu notları Reşat Nuri Güntekin Edebiyatı sevenler ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayanlar. Merhaba. Edebiyat bilgileri sözlüğünde Emin Özdemir, gezi yazılarını şöyle tarif eder. Gezilip görülen yerlerin ilginç yönlerini ilgi çekici ve özenli bir anlatımla yansıtan düz yazı biçimine gezi yazısı denir. Önceleri seyahatname adı verilen gezi yazıları, insanoğlunun yaşadığı yerlerin sınırları dışına çıkma, oralarda ne var ne yok sorusuna karşılık bulma gereksiniminin ürünü olmuştur. Bu nedenle gezilen, görülen yerlerin değişik görünümleri, insanların yaşama biçimleri, dilleri, gelenek ve görenekleri, ilişkileri gezi yazılarının odak noktasıdır, diyerek devam ediyor. Aynı yerden alıntı yapacak olursak, Çağdaş Türk Edebiyatı'nda gezi yazısı sayılacak türde ürünler, tanzimattan bu yana süre gelmektedir. Ahmet Mithat'ın Avrupa'da bir cevelanı, Cenap Şahabettin'in hac yolundası, Ahmet Haşim'in Frankfurt seyahatnamesi, Reşat Nuri Güntekin'in Anadolu notları ilk sırada sayılacak örneklerden birkaçıdır. Bugünkü söyleşimizde Reşat Nuri Güntekin'i tanıtmaya ve onun Anadolu notları adını verdiği anılarını aktarmaya çalışacağız. Türk Edebiyatı'nın en çok okunan romanlarından Çalıkuşu'nun yazarı olan Reşat Nuri Güntekin, İstanbul'da doğar. Çanakkale İptidai Mektebi'nde başlayan eğitimini 1912 yılında Edebiyat Fakültesi'nde tamamlayan Reşat Nuri, önce babasının, sonra kendisinin görevi nedeniyle yurt içinde ve dışında çeşitli yerleri gezme, tanıma fırsatını bulur. 1913'te Bursa Sultanisi'nde, Fransızca öğretmeni olarak çalışma hayatına başlayan yazarımız, İstanbul'un çeşitli liselerinde müdürlük yapar. Daha sonra Milli Eğitim Müfettişi, bir dönem Çanakkale Milletvekili olarak mecliste yer alır. Sonraki görevleri Milli Eğitim Baş Müfettişliği, Paris Kültür Ateşeliği ve Öğrenci Müfettişliği olan Reşat Nuri, Ateşeliği sırasında UNESCO'da Türkiye temsilcisi olarak da çalışmıştır. 1954 yılında emekliye ayrıldıktan sonra, İstanbul Şehir Tiyatrolarında Edebi Kurul Üyeliğine getirilir. 7 Aralık 1956'da tedavi için gittiği Londra'da da ölür. Yalın sözcüklerle yaşam öyküsünü anlatmaya çalıştığımız Reşat Nuri, konuşulan Türkçeyi hikaye ve roman dili haline getirmiş, deneyimlerini, dünya görüşünü, Türkiye'nin yalnızca İstanbul'dan ibaret olmadığını, çok sayıdaki roman, deneme, öykü ve anılarıyla Anadolu insanının derinliğini, Yalnızlığını görmemizi sağlamıştır e, Yanlış bir şey mi söyledim Hayır hayır e, Yalnızca ekleme yapmak istiyordum Peki hala seni dinleyelim Teşekkürler Reşat Nuri Güntekin'i yalnızca aydınların değil Değişik halk kesimlerinin okumasının En önemli sebeplerinden biri Senin de söylediğin gibi Kullandığı dilin temizliğidir Yazar İstanbul diliyle yetinmemiş Ayrıca gezip dolaştığı Anadolu'dan getirdiği deyimlerle Sözcüklerle dili zenginleştirmiştir Reşat Nuri günümüzde bile rahat okunabilen bir yazardır. Yazı dünyasına hikaye ve tiyatro eleştirileriyle başlayan Reşat Nuri, eserlerinde mektup biçimini, üçüncü kişi ağzından aktarımı ve beneöküsel anlatımı tercih eder. Mektup tarzındaki tek romanı, Bir Kadın Düşmanı'dır. Yeşil Gece, Yaprak Dökümü, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık ve Değirmen adlı beş eser, üçüncü kişi aktarımıdır. Dudaktan Kalbe adlı romanının büyük bölümü yine üçüncü kişi tarafından aktarılırken, kalan kısımları son on iki romanı gibi ben öyküseldir. Kendisinden dinleyelim. Ben kahramanlarımdan birini alıp onun ağzından anlatmayı daha kolay bulurum. Hem bu sürette vakalar dağılmaz, hem de vakayı anlatan kahraman birliği muhafaza eder. Sonra bunun bir iyiliği daha vardır. Romancı, mesuliyetin önemli bir kısmını üstünden silip atmış olur. Eksereya, bir romancının yaptığı tasvir okuyucuya soğuk gelebilir. Çok defa okuyucular, romancının bir adamı anlatmasını beğenmeyebilir. İşte, romanı kahramanın ağzından anlatırsanız, Mesuliyetin bir kısmı sizden ziyade kahramanın görüşüdür. Bu işte kahraman yanmıştır. Bu kısacık açıklama Reşat Nuri'nin başka bir yeteneğini, keskin mizah duygusunu da ortaya koyar. Okuyucu, Romanı kahraman dahi anlatsa, bunun yazarın düşüncesi olduğunu çok iyi bilir. Anlatıcının kimliği ne olursa olsun, Reşat Nuri'nin ben öyküsel anlatımla yazılmış romanlarında mizah ögesi genel olarak ağır basar. E, bu kez sen bir ekleme yapacaksın <gülüyor> galiba. <gülüyor> evet, Reşat Nuri'nin konularının ilginçliğinin yanı sıra yazdıklarını her sınıftan, her yaştan, her kültürden insana okutmasının bir diğer sırrı, İyi ayarlanmış duygu dozu, yalın ve alçak gönüllü anlatım, keskin gözlem, acı, fedakarlık, yanlış anlaşılmalar, cinselliği çağrıştırmayan aşk gibi ögelerle okurun kahramanla özdeşleşmesini, onlara olan ilgisini kesmemesini sağlamasıdır. Bunlar eserlerine hem edebi bir tat hem de özgün bir anlatım katabilmesine yaramaktadır. Coşumcu edebiyatın bu unsurlarını yazarımız çokça kullanmıştır. Yabancı dil bilen, aydın bir askeri doktorun oğlu olması Reşat Nuri'nin ufkunu çocuk yaşta açmıştır. Babasının zengin kitaplığı sayesinde Türkçe, Fasça divanlar, mesnevi ve hafız divanlarının şerhleri gibi eski kültürün seçkin ürünlerini, Tanzimat sonrasının Servet-i Fünun yazarlarının yapıtlarını, edebiyat, düşünce ve felsefe konularını işleyen Voltaire'den Rousseau'ya. Batı düşünürlerini, Bazak'tan Zola'ya, bütün gerçekçi ve doğalcı Fransız yazarlarının kitaplarını okumak, onun kültür bakımından donanımlı bir aydın olmasını sağlar. Bir olay etrafında gelişen ve mutlaka bir hisse çıkarılan öyküler de yazan Reşat Nuri, kısacık bir hikayede aile ilişkilerini, eğitim anlayışını, hayvan sevgisini, çevre konularını sarsıcı bir biçimde aktarır. Görev anlayışı ve duygular arasındaki çatışmaların, iletişimsizliğin anlatıldığı bu hikayelerde okuyucu gerçek bir duygu eğitimi geçirir. Yazar Dudaktan Kalbe, Kızılcık Dalları ve Son Sığınak adlı eserlerinde sanatçılardan ve tiyatro sanatından söz eder. Özellikle Son Sığınak, Fethin göre Anadolu notlarında yer alan üç bölümlük Tuluat tiyatrolarının genişletilmiş bir şeklidir. Yine Fethin Son sığınak Reşat Nuri'nin Tuluat oyuncularına hem övgüsü hem de ağıtıdır demektedir. Söz buraya gelmişken Tuluat tiyatrolarını Reşat Nuri'den dinleyelim. Anadolu'da hangi büyüyecek kasabaya adım atsanız, bu Tulea tiyatrolarından birine rast gelirsiniz. Yahut hiç değilse çarşı duvarlarında kafilenin yakın bir zamanda buraya konup göçmüş olduğunu gösteren yırtık bir ilana tesadüf edersiniz. Oyunlar kasabanın bir tiyatrosu varsa orada, yoksa bir gazinoda, hatta büyük bir kahvede verilir. Ahali için birkaç peyke, arkalıksız kahve iskendeleri, oyuncular için yerden birkaç karışık yüksek bir kerevet, Delik deşik boyalı perde yeter artar bile. El verir ki gönüller şen olsun. Gönül şenliği konusunda hiç tasa çekmeyin. Biraz evvel ciğer tavasıyla, fasulye piyazıyla kendilerine bir akşam ziyafeti çekmiş, oyundan sonra başlarını sokacak bir otel yahut ham odası hazırlatmış olan artistler memnundur. Hatta kasabanın yüzü gülmez ihtiyarlarıyla görünüşte bu rezaletle alay etmeye gelmiş... Mütefekkirleri için için memnundur. Oyun başlayıncaya kadar sokakta ilanın önünde çalan mızıka, çevreye bir şenlik gecesi hareketi dağıtır. Unutmamalı ki Anadolu bugün yavaş yavaş kendine mal etmeye çalıştığı alafranga müziği yıllarca evvel ilk kez bunlardan işitmiştir. Ama ne kaba saba, ne ilkel ve solo şeklindeymiş ne çıkar. Bu kumpanyaların piyeslerini de, repertuarlarını da pek hor görmemelidir. Aralarında adeta dünya şaheserleri vardır. Gülmeyin, ezbere söylemiyorum. Arap'ın hiddeti Shakespeare'in Otello'sudur. Amerikan vahşileri Chateaubirya'nın atalısından başka bir şey değildir. Çocukken bir tülat tiyatrosunda kocasına kızdığı için iki çocuğunu boğazlayan bir ananın hikayesini seyretmiş erkeğin karısını Medye, Medyeciğim diye garip bir sesle çağırması tuhafıma gitmişti. O vakit seyrettiğim komedi dramın Örüpides'in meşhur Medeyası olduğunu senelerce sonra anladım. Maksadım şu ki onlar gittikleri yere karınca kararınca neşe ve hareket götürdükleri gibi bir sırık hamalı kazancından farklı olmayan kazançlarından devlete vergi veriyorlar. Keşke hepimiz üzerimize aldığımız işleri onlar kadar başarsak. Burada onun denemeci olarak da üstün yeteneğini görüyoruz. Derin bir gözlem gücü taşıyan, düşündürücü bir kara mizahla kaleme alınan Anadolu notları, gezi yazılarının şaheserlerinden sayılır. Eleştirmenlere göre bu kitaptaki her parça, okuyucuyu düşündürerek yeni bakış açıları edinmelerini sağlayacaktır. Birinci kitap, yollarda girişiyle başlayıp, otoray yolculuğuyla biter. İkinci kitap, oteller ana başlığıyla başlar, para, Anadolu'nun bazı eğlence yerleri gibi ara başlıklarla devam eder. Para sekiz alt başlığa sahipken Anadolu'nun bazı eğlence yerleri beş alt başlıkla kitapta yerini alır. Anadolu notları yazarın bir dost tenkidine verdiği cevaplarla sonlanır. Bu kısa tanımlamadan sonra eserden bazı bölümleri aktarmak istiyoruz. Önce sözü yazara bırakalım. Bazı tena bir istasyonda saatlerce tren, bazı güneşle beraber uyumuş bir küçük kasabanın otelinde uyku beklerim. Fazla bir yağmur yahut kar fırtınası beni bir iki gün bir köşeye hapsederse arayıp soranım bulunmaz. Gün olur ki bomboş bir ovanın ortasında otomobil bozulur, şoför... Yoldan geçen kamyonlardan pompa, tel, meşin ve lastik parçaları tedarik edip makine veya tekerleği tamir edinceye kadar etrafta dolaşırım yahut eski taş basması Muhammediyelerdeki Cennet Bağı andıran cılız bir ağacın altında otururum. Bu saatlerde vakit öldürmek için icat ettiğim çarelerden biri de elime geçen bir kağıt parçasına yollarda gördüğüm öteberiyi karışık not etmektir. Bunların bir kısmı kaybolup gitmiştir. Fakat çantamın bir köşesinde birikip kalmış olanlar da bir tomar meydana getirecek kadar çoktur. Seyahat, kitap ve makalesi yazmak son senelerde bütün dünyada bir moda haline gelmiştir. Ömrümde bir kere ben de kendimi modaya uydurarak bu notlardan bir yazı serisi çıkarmayı düşündüm. Bunlar da ne zaman ne de yer kaydı gözetilmemiştir. Zaten Anadolu'da zamanlar ve yerler kadar birbirine yakın ve birbirine benzer ne vardır ki? Bazı bir ova yolunda saatlerce gidersiniz, karşınıza bir köy çıkar, hayretle düşünürsünüz. Ben bu alçak toprak kulübeleri, bu sokakları, tekerleğinden biri çıkmış bu öküz arabasını, onun üstüne tünemiş tavukları, yarı çıplak çocukları, biraz ötede omzunda testiyle su taşıyan yanın küçük kızı, Sırtında bir çalı demetiyle yokuştan inen peştemallı büyük anayı... ...bir saat evvel bir daha, iki saat evvel bir daha gördüm. Sakın araba beni bir daire etrafında döndürüp dolaştırdıktan sonra... ...hep aynı yere getirmesin. Evet, bu uçsuz bucaksız yolda ne kadar ilerlerseniz... ...dönüp dolaşıp hep aynı yere varacaksınız. Bu benzerlik bana bir yandan can sıkıntısına... Yeyise benzeyen bir yürek üzüntüsü verir. Fakat bir yandan da bu toprağın hiçbir köşesinde garip kalmayacak. Her gittiği yerde kendini hemen açılan ve ısınan bir kardeş kucağında bulacağından emin bir insan herhalde. <Gülüyor> Anadolu notlarında üç bölüm Otoray yolculuğuna ayrılmış. Pek bilinmeyen bir taşıt için yazılan bu eğlenceli bölümü zamanda yolculuk yaparak aktarmak istiyorum. Şimdi Otoray'dayız. Nide ile Kayseri arasındaki yolu Faruk Nafiz'in İstiklal Savaşı'nda kona göçe 3 günde aldığı o uzun mesafeyi ben bugün otoray denen yeni bir alet içinde adeta uçarak geçiyorum. Akşamın beş buçuğunda daha Nide istasyonunda kahve içiyordum. Sokak fenerleri yanarken Kayseri'de olacağım. Otobüsün mütemadiyen taşla toprakla boğuşmasına mukabil otoray cilalı çelik raylar üstünde yağ gibi kayıyor. Ulu Kışla ile Kayseri arasında günde iki sefer yapan bu arabaların birinci ve ikinci sınıf yolcuları, şoförün arkasında dört Marokyan koltuğu, camekanlı bir kapı ile buradan ayrılan geri tarafında da demokratlara mahsus 20-30 kişilik kanepesi var. Bazı şakacı yolcular lüks kısmına Lordlar kamerası, ötekine de Avam kamerası adını takmışlar. Nideden epey uzaklaştık hemşerim. Buralarda bir andaval olacaktı. Geçtik mi acaba? Na işte az önce geçtik. E niye durmadık orada? Andavalda duracak ne var ki? Andavallar trene binmez mi? <gülüyor> Kayserili, Nideli, Nevşehirli, Karamanlı... ...tabiatın ateş gibi, su gibi önüne geçinmez kuvvetleridir. Şimdi nasıl oluyor da bu son derece bereketli... ...zeka tarlasının ta merkezinde aynı iklim şartlarında yetişen Andavallılar memlekette saf ve bön insan timsali olarak ünleniyorlar. Beyim, bir zamanlar Kayseri'den Nide'ye üç ara ile gidilir ve yol gecelerinden biri Andavallı'da geçirilirmiş. Andavallılar konukseverlik gösterip yolcuları ağırlarlarmış. Sonra? Sonrası beyim, Kayseriler bundan yararlanmayı düşünüp bir bahaneyle günlerce kendilerini konuk ettirmişler. Bu hileyi Niğde'liler de öğrenip ...uzunca bir zaman Andaval'da postu sermeyi adet edinmişler. <gülüyor> e sonra? Bir gün gelmiş ki... ...zavallı Andaval Anadolu ortasında bir büyük hayır evine dönmüş. Gelen konuk gitmeyi bilmiyor. Sonunda insanlar bakmışlar ki olacak gibi değil... ...tası tarağı toplayıp civardaki dağlara kaçmışlar. O gün bugün kuş uçmaz, kervan geçmez, virane bir yer olmuş. Misafir yüzünden yıkılmış aile ocaklarının ne kadar çok olduğunu düşünürsek küçük bir kasabanın da aynı sebepten aynı akıbete uğramış olmasını pek manasız göremeyiz. Demek ki birçok insan gibi zavallı andaval ahalisi de sırf iyilik sever, asil ve yumuşak yüzlü insanlar oldukları için andavallı diye şöhret oldular. Reşat Nuri, kurgulama ve betimleme ustalığına Anadolu notlarıyla ulaşır. Eski Anadolu insanlarını, ilişkilerini ve bu insanların kültürünü oluşturan unsurlarını anlayabilmek ve tanımak isteyenlere kitabı okumaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bugün bizimle birlikte olan ve bu heyecanlı yolculuğa yeni başlayan herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.